Yani şimdi bazı simaları tanıyorum. Tanıdığım için e, de derslerden öderdiyorsam. Ben şimdi üniversitesinde hem psikoloji bir işler söylüyorum, hem de bir sarkı da bir ders söylüyorum. Bu bir sarkı psikoloji derslerinden biraz biraz anıtılar alabileceği için <Gülüyor> belki de videolar göstereceğim. Çok büyükler Önceden o sırada bir, bir sarkı da Ama e, bu videolar öncesinde ve sırasında lütfen ses çıkarmayınız ki Onları görmemiş olan arkadaşlarımız için bir şey olmasın, bun yaran olmasın. Hatta evet. bu yaranlara da onlardan da bahsedeceğim de. Şimdi gene evet. olarak şu ana kadar şövalyelerinde hatırlamadım ama e, psikolojinin geneline dair bir keşifimiz bir kişi var. Bir başlamadan önce şeyi çabuk gidemeyin. Şu an hep psikoloji lisans yapan kaç kişi var? Psikoloji lisansı. Tamam. E, yüksek lisans yapan kaç kişi var? Var mı? Doktor yapan mı? Diğer var mı? var. Tamam. E, tıkta okyan var mı? Tamam. İyi, genel oldu. Şimdi arkadaşlar, misal psikoloji deyince, akıllı da genel ne geliyor bilemiyorum. Bunları da sesin içinde özellikle. böyle e, çok böyle, don ses tutma çalışmaları Biraz hafif kısık, bir değildir ama iklimler lazım böyle götürmeye işlerden bahsediyoruz biz aslında bilgisayar teknolojilerimizde. Bunlar dediğimiz zaman süreçler nelerdir, şu anda oturduğunuzda beni duyuyorsunuz, duy duyularınız var, kumarıyla e, düşünüyorsunuz. Sürekli zaten bu cümle sürekli hiç bitmiyor. E, Hafıza var, belirlik çalışmaları dediğimiz o bilgisayar teknolojilerine. Dikkat, dikkatinizi yoğun tutmak zorundasınız. E, bir saati bulunduğunuz için inşallah da biraz böyle bir videolar göstermek istiyorum. Çünkü dikkatinizi tutmak aslında zor bir şeydir. Ve bu dikkat, birer bir dergi getirdiler, birer bir algi getirdiler, birer bir çok şey getirdiler. Alda tabii başta bir zihinsel süreç. Bunları hepsini süreçler. Neden süreç yapıyoruz? Çünkü beynimiz aslında dışarıdan gelen bu verileri işliyor. bilgisayar yer yani tarifci ailesi. Böyle sürekli işlemler geçiliyor ve bunun sonucunda tepki veriyor bir şekilde. Anladığını anlıyor, kodluyor, hafızaya yerleştiriyor. Ya da anlıyor bir şekilde algılıyor ve ona göre edar ediyorsunuz. vesaire. resaye ve problem çözme Dil kullanma. Diliniz ad tutmamışsın. Birinci dilinizi ana diliniz kullanabilirsiniz. olabilirsiniz. İkinci, üçüncü, dördüncü dilinizi kullanıyor olabilirsiniz. Ama dil kullanma da başlı başına süreç ve sinirsel süreç. O süreçten biri, bilgi işlemi adına e, problem çözme, karar verme gibi bir başlangıç sinirsel süreçlerimize artar. Hmm. Düşünme dediğimde onu birazcık ayrı gördüğüm için bu düşünme sürekli sürekli geçen bir süreç. Yani onu durdurmuyorsunuz bu zaman şimdi. şimdi ben bu bilgisayar psikolojiyi daha iyi anlatabilmek için derslerine benzerde öyle başlıyorum. Eğer tekrar olacaksa e, aklınızda zıngıyorum şimdi ama şöyle şimdi psikoloji deyince genelde lisansa ilk başlarken özellikle psikoloji öğrencileri bilim psikolog olacağım diye psikolog eşittir. Bilim psikolog gibi bir anlama var. Ben tabii ki takdir ederseniz ki buna karşıyım. Ee, şimdi şu aşağıda böyle kesik kesik ileride olan bir kısım var ya, o klinik psikoloji yani alanın pratik kısmı yani sizin danışan bir örneğiniz mezun olduktan sonra yüksek lisansınız vesaire biz psikolojikleri yaparak lisansınızı bitirdikten sonra danışan bir örneğiniz şu tweet adına gelen ya yani tabii direkt bir koltuk olmasına gelebiliyor yani böyle bir yatak forması olmasına gelebiliyor ama ya da kişi, desel, bir çeşit testler göstererek insanların neler düşündüğü, nasıl düşündüğü, çocuk bu vesaire gibi ayın olarak işte o yana bu kısım aslında ama alanın çoğunluğu, yani gelişim kısmı, ki çok da fazla dönmüş bir tarafı değil, daha az dönmüş bir tarafı, deneysel psikolojisi. Deneyselden de baskı araştırma yapılması. Bu da nedir? İşte insanı anlamaya çalışmak. Bütün bir psikoloji aslında insanın, insanın nasıl bağlanları, nasıl tepki verdiği, deneyimlerini, yaşantısını anlamaya çalışıyor. Ee, gelişim psikolojisinde ana karnından itibaren vefat ee, edeme kadar, bugüne kadar, nefesini deneme kadar ...nasıl bir birleşik izlediğini takip etmeye çalışıyorsunuz. Sosyal, dinsel, motor aktivitelerini vesairelerini. Sosyal psikoloji birazcık daha insanın çevreyle nasıl ilişkin içinde olduğunu anlamaya çalışıyor araştırma bunun olarak. Bilissel psikoloji benim şu anlama anlatacağım. Neuro psikoloji, bilissel psikolojinin altında sonra hemen gelişmiş, son 30, 30 sene zarfında çok ilerlemiş ve çok revaçlı olan bir yalan. Bu birazcık daha birebir beynin içinde neler, ne zaman ve nasıl bir şeyler olduğundan da bir bölümün aktif olmanı anlamaya çalışan bir sistem ya da teknolojik kumante teknikler böyle. Bir de anormal psikoloji var. İngilizce seyiratçı, her bu. klinik psikolojinin araştırma tarafı diyelim. Yani o e, ruhsal olarak e, yardıma ihtiyacı olan insanları araştırmak üzerine olan bir Şimdi bir psikoloji psikolojide bahsettiğim şeyler aslında. E, Zihinsel süreçler dedik. Benim sürekli işiyor, sürekli bir şeyler düşünüyorsunuz, bir şeyler hatırlıyorsunuz, dikkat kesiliyorsunuz. Bu çok önemli. Çünkü dediğim gibi dikkatin üzerinde bir de bahsedecek, hafızan üzerinde de bahsedecek. Birde bir dikkat üzerinde, algı üzerinde de fazla duraçacağız. E, algı çok önemli. Hafızanın genelde hafıza önele düşüldüğü zaman şöyle düşünüyor: Tamam, şunlar, şunlar, şunların hafızası çok iyidir. Bir şeyi gördüğünü bir daha unutmaz. İşte hafızayı tek bir parça bir şeymiş gibi algılıyoruz yani. ama hafıza aslında bir süreç diyoruz ya bu belli bir süreç bir parçadan bahsetmiyoruz ondan da azıcık değinilere bahsetmeye çalışacağım ee, ve hafıza olduğu kadar yani bir şeyleri hatırlamak kadar nebirlerde olduğunu bilmek kadar e, bu kaynağını bilmek kadar onları unutmak da bizim açımızdan araştırmalarlar açısından çok önemli oluyor çünkü aslında bir şeyin nerede eksik kaldığını nerede delik olduğunu fark ettik genel işleyişe dair unutmamak gereken dair, dair çok şey öğrenmiş olduk aslında bu çok için çok faydalı oluyor. Eee her karar e, bugün buraya gelsen o düşünsen yerde hiç yargılamaz. Bu konuşmalar Şu bir şunu o kadar çok karar aldınız ki bile bir farklı olabilecek kararlar da İlk bir farkında olmadığını zaman böyle o süreyle ilgili bir almışsınız, rastgele almışsınız gibi bir dolar ama bizden bu metinde onları tutmuş aldığımız kararlar buluyor. Aldığınızdan dolayı aldığınız, halklarınızdan dolayı aldığınız, öfke bir deneyimler üzerinden aynı aldığınız kararlar bulabiliyor ve evet, farklı e, kararlar bulabiliyor. Problem çözme, kültür özellikleriniz için ama problem aslında bu karşılaştığınız karar alma sürecinde birçok şeyde çözebiliyorsunuz. Yolunuzu tıkayan, bir tek istediğiniz yere sizi e, bırakılatan şeyleri de Bunlar da bizim zihinsel süreçlerimizin içinde değil. Bizde sembolik çünkü şardı. Çünkü ikincil olarak siz başka bir tınılarla konuşuyorsunuz aslında. Kendinizi ifade ediyorsunuz, karşısını ele geçinecekiyorsunuz. Kendinize de bazen iletişim kurabilir diyoruzuz. Bu tamamen de bizim zihinsel içinde. Ama bir kişi incelik olarak ne anladığını biliyoruzlar, değil mi? Tamam. Bunun üstüne birazcık nereden? Biraz tariften, azıcık karşılamazsınca nereden gelmiş Şimdi gene psikoloji öğrencisi olarak çoğunluğumuz psikoloji öğrencisi HDP tarafı olduğundan biliyorsunuz ki işte psikolojide felsefelerin ayrılma zamanımızın bir şekilde ya şokuz. Bunun e, zat var bu Ruta işte tam bir, bir şey açıyor. Doktor öğrencisiyle beraber bir şey kuruyor. Laboratuvar formatında bir şey kuruyor. Ve orada baktıkları top bir top böyle yani bir bir top bir şey var. Bir şeye çarpıyor. O çarptığı zaman yani burada tutulan mutluluk bu öğrencilerin ve diğer öğrencilerin yapması gereken bir butona basmak. Gördüğün top çarptı butona bas, top çarptı butona bas, top çarptı butona bas. Bu aslında biz 18.30'u tam başlıyoruz. Söylediğinin diğer bir tanesi ve bayılımı bahsediyoruz ama bu aslında bir deney. Yani deneyince her ispareler de sahip ama bu bir insanın bir şeye gördüğü anda nasıl tepki verdiği ölçmeye çalışan bir şey. Orada zaman ölçüyor. Bu gördüğü olan ne kadar süredir? Ee, ve bu süreyi de ölçüyorlar ve ölçeyi de aslında diyorlar. Oradan tabii ki bir dakika tam olarak bunun farkına varıp farkına atın demek esas olarak bunu Şimdi i̇şte bu fikirler, bütün bu deney gidince bunu şu şey yapalım. Yani şimdi bu deneyleri bir daha hatırlıyoruz. ben bu açacağım. Ee, ama dediğim gibi e, tanıdık simalar var aramızda. Bu tanıdık simalar benim tersi bir şekilde geldi tersi bunu görmüşler. Çünkü benim çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bunu gösteriyorum. Ee, çok rica edeceğim. Eğer bunu daha önce gördüyseniz çok da benim bir işlere deneyim. Bunu daha önce görmüşseniz hiç ben sessiz olun. Bilmenler haksızlığı olmasın. Böyle sonuna kadar sessiz sessiz izleyin. Ama sizden istediğim bir şey var. Şimdi e, göreceksiniz zaten. İki tane grup var. Böyle toplumların önünde. İki beyaz tişörtlü insanlar var. İki siyah <gülüyor> tişörtlü insanlar var. Bunlar bir basketbolutunu birbiriyle birazcık duyalım. Benim sizden istediğim beyaz tişörtlüleri takip et. Ve beyaz tişörtleri, o toplu kaç kere kendi aralarında, aralarında döndüğünü bulmaz. Bildiğim gibi bazılarınızın görmüş olabilir. Ben şimdi gör, görmemiş olanlar için özellikle açıyorum. Nasıl açıyorum? Adam. Tamam. Tam bu çok ünlü bir e, Sayman'ın yaptığı bir demek. Bu bayağı benim bildiğimi koruyor zaten. Tamam. Şimdi lütfen takip ediniz. Beyaz tişörtleri sayıyoruz. Efsun'u soracağım. Bir tamam. sayıları alalım. izlerken daha önce görmemiş olanlar herhangi farklı bir şey gördüler mi? Tamam. iyi güzel. Ee, daha önce yine bu klibi görmemiş olanlar 15-15 kalan bir şey çıktı yani. Tamam. Çok güzel. Tamam. Şimdi tekrar gösteriyorum. Yani hepsini baştan göstermeyecek ama size en azından gerçek sayının kaç olduğunu söyleyecek. Arkasından da garip olan şeyi gösterecek. Bu bir şey. Bir de çok elinizde hep böyle oluyor. Evet, tamam. falan böyle. Arkadaşlar, bu çok güzel, çok temiz bir denet. Ee, ve ortadaki şu boyunca enteresan gibi nasıl bu yani, boyun var diye. Ben koca bir boyunca karşınızdayım diyeniniz var mı? <gülüyor> ben, korili, var mı? <gülüyor> tamam, çok güzel. çok güzel. Şimdi sizinle yapacağız <gülüyor> bundan sonra konuştuklar. <gülüyor> tamam. Evet, bakayım. Pardon. Pardon. Bu arada bunun e, den saymanızın bir tane daha deneyini göstereceğim ben sonrasında. Çünkü baya iyi deney yapıyor. Böyle temiz deneyler yapıyor. İşte deney aslında bu. Bu bir deney formu. Yani çok hani faaleler vesaire aklınızda farklı bir şeyden bulursam iyi. Aslında siz birer e, katılımcı oldunuz bu deneye. Yani tabii bunu çok daha böyle sistematik bir şekilde daha sizden alınmış birini katılayarak yapıyoruz. Evet. Ama yaptığımız buydu. Orada kocaman, yani böyle benzemek gibi, e, sipsiyah, türlü bir hayvan geçiyor. Ve bu farkı da ne biliyorsunuz? Bu sizin yani bir zekanızı, bir de sahip bir, bir, bir şeyle alakalı. Bu tamamen bir dikkatle alakalı bir şey. Ee, ve buna dikkat körlüğü deniliyor. Ama bu da yine aynı şekilde zekâ ile sahip bir şeyle alakası. Yani şimdi nasıl oluşuyor vesaire Ama Onlar artık böyle bir şey buldular mesela. Çok popüler, çok hoş bir deney olmuş oluyor. Ve bu her seferinde işliyor herkese. Belli oranlar var, size biraz da onları göstereceğim. Ama şimdi bu e, hani moddan bahsettik de biraz tekrar başa başlayalım. O modun fikirleri tamamıyla işte bu Almanya'da yani, Amerika'da düşünüyor. Amerika'da işte daha yapı sağlıklık Böyle psikolojik e, okul, düşünce okulları var. Yapı sağlıklık okulu çıkıyor ortaya. Bu da nedir? İşte bir uyaran var diyor. Nedir? Limon limonu da özellikle seçim. Şimdi ben 3-4 sesin kimdesi ne limonu yiyorum. Ee, Kapıları ile beraber. Aklınıza buluşun. Böyle köpür limonu tutuyorsunuz. İşe yarıyor. Duruyor. Ee, şimdi limon bölümde mesela ben seçtim. Işte, düşünün. Böyle su uzun falan dediğim daha ağzınızda hafif bir şey oluşabilir. Böyle sulanma oluşabilir. Bu işte aslında bilgilerine vesaire dediğiniz şeyler. Siz aklınıza daha iyi bile bilgilerinizde neler. Limonu nasıl bir şey olduğunu bilgilerinizde nasıl tat verdiğini bildiğiniz için o sırada ağzınızın ne tarz etkiler verdiğini bildiğiniz için böyle bir şekilde ilişim olabilir. Çok çok normal. Çünkü yok ki bir gönü tamam biz böyle e, farkındalık dediğimiz şeyi parçalarına görebiliriz gideriz. Ve parçalarına bölünce hepsini zeklete çalışabiliriz. Ve bunu ne şekilde yaparız? Gideriz. Bimo, bu nedir gördün? Ya sürersin her bir insana. Nedir gördün? Sen sana bir şey iki ama tamam şimdi söyleyeyim. Limon üstündeki nedir yeşil ama yapar der bir şekilde. Karşıdaki insana sorarsın, biz daha ne düşündüğünü, ne hissettiğimizi, ne yaptığımızı sana söyler. Hep sadece temel içeri müşkü olarak, içe müşküsel bir şekilde, bunu kullanır ve ne hissediyorsa dediğim gibi, ne düşünüyorsa, o sırada hakkından ne geçiyorsa size insan insanı söyleyebilirim diye düşünmüyorlar. Sonra bu düşünce akımı, düşünce okulu diyelim, farklı bir şeyle değişiyor ki buna da davranışçılık deniyor. Davranışçılıkın temelleri şu anda biz deneylerde tutmamamız çünkü diyor ki bu, uyaran var. Evet, ne bileyim onu diyelim ki uyarandı. Vücut bir tepki veriyor. Siz bir tepki verin ikinizin var. Eliniz bir tepki veriyor. Elinizden oradanınıza gelen bir tepki oluyor. Ve bir şekilde o verdiğiniz uyaranı biliyorsunuz. Tepkiyi biliyorsunuz. Tamam çok güzel. Bu istibirleri, davranışlar üzerinden her şeyi açıklayabilir, her şeyi anlamlandırabilir, her şeyi anlayabiliriz diye düşünüyorlar. Bu düşünce akıllı. Bu da çok güzel ama şöyle bir şey var. Bunlar diyorlar ki ortada daha kara, kara bir kutu var. O kara kutu dediğiniz değil. Bir konu içinde neler olduğunu bilmiyoruz. Aklın içinde ne olduğunu biter, şunlası nedir, ne yapar? Hiçbir fikrimiz yok. Ve hiç şey bilenmiyoruz. Asıl bizim için önemli olan bir şey bilen davranışı biliyoruz. Çıkan davranışı biliyoruz. Çıkan davranışı biliyoruz. Bir bunu kontrol edersin, bir bilim yok. Böylece bir şekilde istediğin insana istediği şey yaptırabilirsin. Bu tartışık, önemli ikramları yapmaya doğru bilen yok. Ben de aslında böyle bir şey diyorlar. Tamam, bu da çok iyi ha. Ama sonra 1990'dan ve da birazcık daha bilgisayarlık bakımı hatta onu bir devrim, bilgisayarlık falan diyor. Bilgisayarlık devrim, devrim gibi geliyor. Çünkü, yuva no, ki tamam, iyi aradık bir karakter var ama aslında biz yaptığımız şekilde işte şeylerle bu karakter içinde ne olduğunu anlayamaya çalışabiliriz. İşte e, oraya referans yaparak yeni şeyleri e, gelin, tepki zamanı ölçebilirsin, farklı farklı modellerler yapabilirsin, işte beynin içine anlamaya çalışabilirsin. Bir de beynin bilgileri, yani görsel olarak beni görmeye çalışmıyor. Ama teknikler üzerinden diyor ki, yani şöyle şöyle davranıyorsan herhalde bu demektir. Senin beynin işlemişine dair diye böyle o çıkarılmayı yapabiliriz iddiasını da aslında? Ve bu da böyle oluyor. Şimdi, bilgisayarın temel kavramları var, temel var seninle. Bunlardan bir tanesi diyor ki yani davranışla at gelerek ona karşı çıkarak bu şeyler var diyor. Zilsel süreçlerimiz vardır, kötü ardı de edemeyiz. Bunlar kesinlikle var olduğu için bunları anlamaya çalışabiliriz. İnsan dediğimiz için aktif bir bireymiş. Aktif olarak belli şeyleri yapar. Pasif böyle oturup da bir o yaran verdiği tepki çıksın, Pasif bir şey değil. Bu çocukluktan itibaren çocukları olarak çok iyi Bin adam vardır, bin insan var değil. Bin insanlar olduğu düşünülür çünkü gayet güzel bir şey yaparlar, elinde yani onda başka bir şey yaparlar, bir şeyler yapar, bir Ve çok aktifler baz. Çocukları özellikle, hatta bu insanlar kimler var ama biz çocukları özellikle çok böyle kısıtmiş gibi düşünürüz. Verdim, verdim, verdim. İşte e, bunun sonunda şöyle ciddi bir şey diyorum. Aslında çocuklar değil, değil. küçüklerin farkı. Konuşamadıkları zamanlara izin Gayet aktif olarak bunu işliyorlar gibi şeyleri Onun için ne verdim? Sümeyye bir kapıyor değil mi yerlik aslında bu aktiflikten geliyor. Ondan sonra bu sürekçilere devreye olarak bizim tekniklerimiz, bilissel psikoloji teknikleri, birazcık e, namakalıysa şeyden bahsedeceğim, örgünden bahsedeceğim ama bilissel örgüden de tabii ki. Bilissel çünkü daha davranış üzerinden geliyor demiştim ya, davranış olarak tek bir zaman ölçer, ölçer, yani bir şeyleri ölçerek data elde eder. Şimdi mesela ben kendim bunu size göstereyim. Burayı gördüm. Kaç saydı onu bir kenara not ederim. Bir de sonra gorili gördük görmedik. Onu not edip gördüğü anitise basmanızı istiyorsam da farklı bir şey gördünüz. Şu butona basın diyorsam ve basıyorsanız onu da kodlar yani onu da kaydet alınsın diyoruz ve bunun üzerinden e, bir sentetiksel analizler yaparak farklı çıkarımlar yani sentetiksel çok fazlasıyla e, bağlı değil oysa şu anlamda ve doğru yanlış. Yani sifir yaptığınız sorular verdiğiniz doğru cevaplar değil, keza bu derlediğimizde bahsettiğimiz gibi verdiğiniz yanlış cevaplar da çok çok etkili oluyor, İşin bir şeyleri bilmiyip bilmediğimizi hissetmeyi anlam açısından. Biz bunları ne yapıyoruz? Her bir zamanla bir şeyin doğru verdiğiniz cevabın doğru ya da yanlış olmasın. Yani verdiğiniz cevaplar ve verdiğiniz cevapların zaman önemli oluyor <gülüyor> Şimdi organizma, yani, <gülüyor> organizma organizma e, bu yararlı bu yararlı bu yararlı şeylerden bu yarar ya, şey herhangi bir şey olabilir. Yani beş günümüz var. Beş günümüze hitav beş günümüz kapabileceği herhangi bir şey olabilir. Ondan azıcık bahsettim ama beş günümüz nedir? Önümüzdürüyoruz zaten. Gördüğü duymak. Kadavu düşünüyordum. %8'e bir kovid vardı ve ben o kovid gördüm diyor. Tam tersi, eğer siz siyah satınını takip ederseniz yani siyah tişörtlü insanları takip ediyor olursanız, oraya ortadan geliyor ve o sayı %8'e bir sadece değişiklikleri var. Yani bir gruba alıyorum ki siz siyah tişörtlü takip ediniz. Diğer bir gruba alıyorum ki siz beyaz tişörtlü takip edin. Beyaz tişörtlü takip edenler %8'e bir sayı yokken o kovid gördüm. Bu tarafta bir ...siyah tuşu örgütlerinde siyah tuşu örgütlerinin... ...hasta açısını diyor ki... ...yüzde 57 oranında... ...sayınanmaz artıyor... ...yüzde 57 oranında diyorlar ki ben burayı gördüm. Şimdi bu fark neyle açıklanalım Böyle bir fark var. Bunu bir açıklama yapmamız gerekiyor. Nasıl açıklayabiliriz? Siyahetli bahsetin ben aslında bir konuşurken başladım. Renk. Evet, İlk kart. Tamam. Şimdi reşirelim. Tamam aldım. Tamam. Ama hristestik olarak oda, polis, reng, siyah, beyaz, orin... Tamam, çok güzel. Birazcık daha şey yapalım. Yani ben bardamca böyle her gün her şeyi aslında. Aradığım şu polis siyah ya. Bu şey e dikkat, Heh, diye dikkat ettiğim dikkat zaman oluyor. siyah olduğu için. Siz siyaha, yani boril görmedik sadece o okulamda beklemek bir şey. Ölçü beklemez. Boril görmeyi beklemez. Ama böyle gözünüz takip ederken eğer takip ettiğimiz yerler siyaha odaklı oluyorsa, bu bir de siyah olduğumuz için orada dikkatinizi çağırıp çekiyor. Arada sıydı veriyor. Boril daha kolay yıkıda fark edebiliyorsunuz. Ama takip ettiğiniz şeyler beyaz olunca hem her harbiden bir şey yok. Boril dediğimiz siyah fikir, diğer siyah tışıklarımız usta bile değil. Ve onlara dikkat etmiyorsunuz. Böyle olduğu için bu arada arka plana geçiyor, şey arka plan da direkt olarak gözüküyor size. Yani onun aradan seçilme ihtimaliniz çok daha az oluyor böyle düşündüğün zaman. Ve bu tabii ki ilgisayarının fazlalığıyla da açıklanıyor. Şimdi bu testif sendenler Şimdi size bir deneyden ben daha bahsedeceğim. Nöron gibi aynı insanlar Sınır, aynı varlık olduğu için eee saymanız var de işte. evet, sınırlar. Sınırlar. ve var. Bu sentezlenmiş deney. Hatta bu görsel bir videodan bir sene vermiş deney. Bu da çok güzel bir deney. Size bunun üzerinden sonradan uygulanmasını göstereceğiz aslında. İlk başta bir deney anlatacak. Şimdi burada şöyle olur. Şu bardaki şeylerde gördüğünüz resimlerde, fotoğraflarda gördüğünüz ee, kampüsün içinde ilçesi ben deneyin içinde olan bilgisini, deneyin ne yaptığını bilen bilgisini. Ben böyle çıktım, e, elimde bir harita, hangi üsse bir yere doğruyorum. Karşıdan bilgisim görüyor, test o testledim? Bu testledim kişi katılımcı oluyor. Deneyden haberi yok. Ben o insanın nasıl tepki verdiğine dair bir veri toplayacağım. Demek oluyor bu. Bilgisayar Şimdi o insana doğru yaklaşıyor buradaki arkadaş. Diyor ki, ha dersiniz, ben buna yardımcı olmayı nasıl görebiliyorum? Ne haritaya açıyorum ne? Karşındaki ikisi beraber iki insan bu kapı nasıl gidildiğini bulmaya çalışıyorlar. Bu katılımcı şuradaki karşındaki anlatıyor. Şöyle oluyor, böyle düz git, sağa dön, vesaire falan. O sırada böyle kocaman kapı taşıyan şu orta ikinci B figüründe yukarıdaki sağ üst tekinde gördüğünüz gibi kapı taşıyan iki adı üçüncü neyse bir kapı yani ortadan geçiyor. Tamam. Şimdi bu yani yeni katılımcı olduğunu düşünüyorum. Böyle anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Kapı geçti. Fakat devam ediyor. Ama orada bu karşındaki insan aslında değişiyor. Yine aynı şekilde bu modelin farklı boyutları, yine bu dikkat üzerinden bu karşındaki insanı, siz size yapsa nasıl bir cevap verirsiniz diye soracağım. Çok, e, bir soracağım, hipotetik bir soru olacak. Ama şöyle diyebilirsiniz, Karşımda beni boş mu insan değili tabii ki fark ederim diyebilirsiniz. Kim gördüğün genel insanlardan toplanan data üzerinden yapılan genellemeye e, şöyle bir göz, aslında çok da fazla insan farklı. Başka bir konuştuğu bir de bir şu mesafeden insan değişirse bile de fark etmiyor. Ve bunu şu anda erotar evet, ortamında vesaire kullanıp konuşuyoruz bir şekilde değil. Daha ziyade yani, işte için bir tane e, turcu, e, Nandıra sokaklarında böyle bir bu deneyin uygulanmasını yapıp onu göstereceğim size. Yani, bu kredi de ben kendi farkında derslerle çok gösteriyorum ve Çünkü hiç aklıda hayaline gelmeyecek şeyler olabiliyor aslında. Ve yok canım tabii ki fark ederim dediğiniz şeyleri fark edemeyebiliyorsunuz. Şimdi... Most of these people say even the most obvious things the is the the the the the the the the the the That seemed almost too easy. I see how far I can take it. Şimdi Bir dakika. Bu şimdi bizim deneylerde dediğimiz şey, bu şeyler, bunu nasıl, nasıl ya. Aslında mesela bu ikinci deney olarak ya da bir sonraki deney olarak olay Şöyle ki işte karşı mesela değişse. Bu bir faktör sonuçta değişken olabilir. Karşıdaki insanın boyu değişse bunu fark ediyor mu? Karşıdaki insanın yaşı değişse bunu fark edebiliyor mu? Karşıdaki insanın saç rengi değişse bunu fark edebiliyor mu? Göz rengi değişse bunu fark edebiliyor mu? Karşıdaki insanın ırkı değişse bunu fark edebiliyor mu? Yani ten rengi ne var yani gösterilecek ten rengi olan ırk sal değişmeleri gösterebiliyor mu? Karşıdaki insanın cinsiyeti değişse bunu fark edebiliyor mu? Karşı varyasyonlar ile Yani yeni bir şey tamamıyla alana yeni bir şey ama daha önce yapılmışlar çok farklı değiştirerek acaba bu Türk toplumda nasıl olacak? Bu böyle yaparsam şöyle olurum Böyle yaparsam böyle olurum farklı farklı <gülüyor> oynamalar yapıyorsunuz. Aslında dedim yaptığımız bilgisayar de bu. İyi. Ama şuradan devam edelim. O değişimlerin ne nasıl etki yaptığını görelim. Evet. Last time a little bit like the The other side is in that direction. The other side? Yeah, the other side. So you've got to know It's something to know in that direction. Okay. Yeah. Okay? Do you know where Trinity Church is? Why do you do the same? Come on. I'm going to the people Come on, Robert. Yes. Yeah. Come no, on, the numbers no, are going... <laughs> sure how close are we Yes. What looks like that mm -hmm. and it's not, yeah. not just... You're going to see That's That's pure. you? It. Like, really you? Wow. Yeah. Church, churches. Ah, All around <laughs> bir şey olduğu için aslında daha önce yaşanmamış var olduğunda algılamanız ilaç daha zor olabilir. Yani dikkat etmeniz dikkatinizi de gelip alabilirsiniz. Bunun algıya geçimli olması zararında olabilir. Şimdi burada böyle deyilek neler bakmış dışılıyor gibi bir izlenim aramıyor musunuz? Özellikle izlenim diyorum yani algıyı şu anda çok kullanmam ama yavaş yavaş böyle algıya geçiyoruz şimdi. Bu daha dikkat mi? Birbiriyle kesişin, yani kesişin birbiriyle, bayağı böyle böyle bir şey, bildiler birbirinden görüyorsunuz. Yoksa böyle ortadan sıkıştırıyormuş gibi şeyiniz var mı? Evet. Noktalar oluyor. Evet. Noktalar böyle birleşiyor. Burada hareket üzerinden gelip tekrar. Burada böyle bir dönüyormuş izleri var mı? 3 evet. tane silindir dönüyormuş algısı var mı? Evet. Daha çok hareket var mı? Yok. Tamam. Şimdi tamam. yok. Hareket var yok. Şimdi altı evet. dediniz böyle bir şey aslında. Daha önce yaşadığımız bir şeyin, daha spesifik bir tanımlayabilir aldın mi aldınız ama daha önce yaşadığımız bir şeyin teoriyle birleştiriyorsunuz. Ve bunun sonucunda gördüğünüz, dirilip gördüğünüz şeyle aldığımız çok örtüşmeyebilir. Her zaman örtü düşünmeyebilir. daha ziyade görsel ilizyonlar üzerinde kullanmalar. Bütün de gösterdiği şekiller size ya da işte fotoğraflar geliyor hareket edenler vesaireler falan, belli prensipler üzerinden. Bu prensipler kullanan görsel vizyon noktaya çıkarmak adına yapılıyor. Görsel vizyonlar bazı şeyler kullanılıyor. Mesela bir şapkadan kavuşan şarkılar vesaireler, falan. onların hepsi aslında aldığınızda çok başka bir taraf çekiliyor. Başka bir yaratılmıyorsunuz. O sırada el başka bir şey de orada. O vizyon denmesinin nedeni e, o. Şimdi, bu homeroom denilen birazcık. Şimdi limon var, gözüyle görüyor. Benim benim şekilde işleniyor hmm. ve bunun limon olduğunu algılıyor. Tamam, bu nefta değil mi? Gördü, gördü. Ee, Arkada diyor, oksiterle vakitli. Çünkü orası görsel e, bilgiye işlendiği yer. Oradan böyle dışarıya çıktı ve elin yaptığı ne olarak aldığını algılamıyor şimdi. Limon olarak algılamıyor insan. Tamam. Şimdi algı Benim olarak iş altıcsından analiz şekliyle tarifiyle diyelim. Örneğin bilgilerini de deneyimlerinizle dayanarak dünyayı organize etmeye çalışıyorsunuz. Kafanızda belli şekilde amatlandırmaya çalışıyorsunuz çünkü o ailemizde de bıraksanız hiçbir şey mi o uyaran dediğiniz şeyler dışarıda o kadar çok uyaran değil yok ki. Ve o uyaranları bir şekilde dağınların hepsini böyle ayrı ayrı renk bilimleri olarak görürsen işin çok olur. Tam tersi şu hepsi sandalye. Surat iki gözü olanların bir şekilde böyle tutuyorum ve gururluyorum gururluya gururluya değerliyorum kategorizasyonunu yukarıyorum ve anlamlandırıyorum düşün yani şimdi elezyonlarda bazen kardaki gibi bazen olan bir şey göremeyiz orada herhangi bir şekilde bir, bir şey görüyor musunuz? bir hayvana dair bir şey sağ şekilde aslan aslan, aslan göreviniz var mı? Tamam. yine kafası görüyor musunuz? böyle etmeyin. tamam Orada bazen onu göremeye biliyor insanlar dışarı biliyorlar alttaki şekilde bazen olmayan göre biliyorsunuz illüzyonlarda. Şimdi orada bana tarif edebilir misiniz o arkada gördüğünüz siyah kara veya şekilleri? Ne görüyorsunuz? bunlar? Kedi ben çok şekil istiyorum daha geri. Yani. Birazcık evet, prizma falan öyle daha şekil. leyazı'nın sağ tarafını nece kuvvettir? O üstteki leyazı parçaları kapanmıyor. onu büyütmeyi yapmıyor aslında. Ama sizin bildiğiniz bunu büyütmeli olarak alınıyor. Ama bazen olmayanı da görüyoruz. Bazen de mümkün olmayanı görüyoruz. Yani fiziksel olarak e, mümkün olmayan şeyleri de al, yani diyoruz derken tüm ama anlamında değil de böyle öyle al Bunu biliyorsunuz, görmüşsünüz. Çok popüler olan şeyler bunlar. Hepiniz gördünüz bunu. Bu elbise ne renkli? Ya böyle yaklaşık birkaç ay önce galiba. Çok mümkün diyor. İlken her tarafta dolaşıyordu. Bu, vesaire. bu şimdi hangi renkler olduğunu bilemiyorum ama benim gördüğüm söylemişti. Bunu sarı ve beyaz olarak kaç kişi görüyor? Şimdi sövdesi almalı. Yani, evet, mavi kartları olabilir. Şimdi gerçekten bu nasıl mavi görüyorsunuz? Hiçbir şey yok. Ama <gülüyor> ikisini, de, ikisini de gören kim var? Bir baktığını böyle görüyoruz, bir baktığını da böyle görüyoruz. Işığı değiştirilmesi biraz ışıklar yaptı zaten. O göz, bu mavi eşliği aldı dediğimiz şey, bu iki türlü de hani orada kişiler doluyor, mavi, de dolanıyor ama çok zannet. Bir şekilde görüyoruz. Başka bir şekilde görüyoruz. Şimdi yine internet çok fazlasıyla yapılmış olan bir şey vardı. Bu da burada, burada gördüğünüzü bilmiyorum ama bu da tamamiyle aslında aldığı işte görsel ve çalışması bir olayı iki şekilde yorumlayan üzerinden diyor. Burada da şimdi gördüğünüz kedi merdivenlerden yukarı yani yukarıya yukarıya çıkıyor diye bir arkadaş var aşağı iniyor yukarı çıkıyor aşağı da iniyor diye bir arkadaş var. Tam ilk böyle görür ama. Şimdi siz bir tabi daha aşağıda görüntü görmek yani kaç kişi var? Tamam, bu elbise de biraz daha zor da değil mi? Elbise de orada olan bir elbise biraz daha zor, daha muğulak olabilir. Ee, bunu görünmemek gerekiyordu. Ee, ama ama şöyle ki burada mesela bakıldığınız zaman, ama öyle değişti zaman. Bakıldığı zaman renk renk tonu olarak bile iki aynı şekil var aslında yan yana. Ama sağdaki nedir diye sorduğun zaman, sağda genelde ne diyorlar? Sağ taraftaki. Ne? Ara sokak bir yol. Ara sokak, Sol taraftaki nedir? Nikolet. Nikoleti. Aslında o hani şu anda gördüğünüz üçgenler de içinde onun içken yani kıskırılmış bir şeyden değil. Ee, i̇kisi de aynı renkte, aynı ebapta, aynı tonunda bile ton olarak bir anlıyor. Genelde bir tanesini gördüğünüz zaman yol yolluyoruz. Öbük gördüğünüz zaman yolluyoruz. Öbüklerden de sekiyor. Neden? Çünkü dış dünyanın dış bir yaranı beyin şevresindeki veranları, beyin olum şevresindeki uyananlar, sizin zikmeti belirli bir yöne itiyor Çünkü ona dair gördüğü deneyimleriniz var. Orası işte şöyle bir mekanın üzerinde bir şey olursa, bu ne derler tabii ki? Biz bu ne? Evet. Bir örgütte hamile. Öbürü de, Öbür de işte, binalar arasında olay yediklerinden basmanın için ona da yol denir. Daha bir bilgilerinize dayanarak bunu anlamlandı yazıp algıyorsunuz. Şimdi bunlar çok bilimli değil. Aslında e, e, algı oyunları da biliriz. Algıyı anlamına biliriz. Son evet, şeyler. Şimdi yukarıdan aşağıya vurduğunuz zaman tam ortada ne görüyorsunuz okuyorsunuz? Evet. Yukarıdan aşağı oturduğunuz zaman ne yapıyorduk? Evet. İlk gördüğünüz şey tabi, yani yoksa bir şey yok. İlk gördüğünüz şey A ve C. Sağdan solun, solun, evet. Ne yapıyoruz bu solun? Evet. Tamam. Aynı gibi evet. hiçbir şey Aynı şekilde diyor öğretmen de. Bir tarafı okurken bu şu diyor. Bir tarafın okurken tarafı ne diyorsunuz? Ya da öyle görüyorsunuz. Yani görüyorsunuz ama yanına çıkıp da anlam anlamlandırıyorsunuz. Öyle anlıyorsunuz diyeli. Öyle bir fark olabiliyor da anlamın oynaklığından kaynaklanıyor aslında. Şimdi bu da çok çok ilginç şeylerden bir tanesi. bunun figür ve zaman üzerinden anlatıyoruz diyelim olarak. Anlamın mühendisler açısından, geçhaftı söylesinin bütünü anlaması açısından, kısıtları açısından şu figür olanı da, figür ve zemini hani bu orayı vardı ya, hangisi figürde olacak? Yani ne çekerek algılanacak bilgi, e, işlenecek bilgi, hangisi geri planda kalacak olan bilgi? Şimdi geri planda kalacağı ve figür değiştirdiğiniz zaman buradan algıladığımız şey de değişebiliyor. Şimdi kaç tane, kaç kişi acaba genç bir bayan görüyor? Başında böyle e, tüylü bir şey olan bir bayan görüyor. Tamam. Kaç kişi yaşlı bir bayan görüyor? Bayağı. Yaşlı. Öğreniniz var mı böyle bayağı şeyleri şeyleri nasıl görüyoruz? Temel. Bayağı küverne gibi burun olan bir bayağı görüyorum. İkisini beraber görüyoruz ya yani, var mı? Tamam. Çok teşekkür ederim. Yani bu genel olarak asıl işlediğini anladık herhalde değil mi? Şimdi bunu burun olarak profilten böyle fokka bir burun gibi düşünürseniz yandan duran hatta böyle Solundan gelen birisiyle görüşürseniz, bu aslında genç bir bayan oluyor. Yani şey göstermek için anlatmaya çalışıyor. Bu da ağzında böyle çizgi şeklinde ince bir ağzı olan birisiymiş, gene yanından duruyormuş profil topağırdeli ve bir kemerli olan bir bayan olarak düşünüyorsunuz da, o daha yaşlı birisini görüyorsunuz, Tamam, yani bu da sadece genel bir videolar, aklınıza bulunsun diye koydum. Böyle şekiller şekilliler yani koşmaya gidiyor. Bu İspanyoluz'dan Türk HED'ler, nasıl bulunuyor e HED'ler, daha birkaç sene de bütün yöne gelmiş ve bu şekiller şekilleri çizmiş. Bu işte görsel altından bahsederken bir dünyayı organize ediyoruz algılıyoruz ya, bir objeyle bir, bir insanın nerede olduğunu anladığınızı hiç önemli oluyor. Ne olduğunu anladığınızı önemli oluyor. Bu bir delinlikle önemli oluyor. Her de bu neden oluyor. Çünkü e, ne kadar size, ne kadar azok, o, o ilgisi için önemli bir Şimdi da bakacak, yani birebir buna gitti ama derinlik algısını bu şekillerde, bunlar iki, yüz, iki, iki boyutlu yüzeylerde çizilmiş şekiller, ee, resimler geliyor ve bu resimler üstüne de çeşitli yerlerde, örümsüz gördüğünüzü bilmiyorum ama üstüne de kuvarlara çizilmiş bunlara, kuvarla fil, dünyanın çeşitli yerlerinde yapıyorlar e, ve bunların hepsinde bir şekilde algı oyunlukları var aslında. Bir diğer işlerine de bakabilirsiniz, hep böyle görsel illüzyonlar üzerinden bir şeyler yapıyor hoş bir şey. Mesela en sol bölümde bir derinliği algısı geliyor size. Sanki kişilerde kişiye geçmişti. Aslında kişiye geçmişti hiç şey yok düşündüğüm zaman. Ama algı olarak hep orada derinliği varmıştık algılıyoruz. Halbuki orada 3 boyutu bir şey yok. Boyutlu 2, 2 boyutu bir gerinliği resim çiziyor. Aynı genel var, biz böyle algılıyoruz. Şimdi algılık dedik ya. Hani şu bunu e, böyle algılayıp özledik ya. Limon duygusal olarak limon duygulayıp algısal olarak e, armış düşünüyor olabilirsiniz. Bu çok da e, Çünkü ağzımızdaki işle oynattıktan kendi konuyu ve konuşur evlerimi bir daha ne yapayım ama diğer ama. bir taraftan bunu böyle gördüğünüz zaman da ben kendim de derslerim kadar de örüyorum. Çünkü bu en enteresan bir konu çok fazla araştırmamış bir konu olabilir. Gerçeklik nedir, bilgileri neyi anlıyoruz, nedir e, Diğer soruları açıkta sadece. Bir de birazcık eklememizdir evet. bu arada. E, Sakin. Bu kızla olarak şey geçiyorum o zaman. İlk okul arkadaşlar insan beş kişi Facebook ömlesi düşünmeye çalışın biraz zor olabilir ama isim soya. Beş kişi isim düşünebilir misiniz? Beş. Bir düşünün. İlk okul. İlk okul örgü nasıl düşünülüyor Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Sorun sadece. Hatır. Hatır. Hafızaya. Aslında sizin yaptığınız şu anda yenik çağırmak bu işlerini. E, i̇kincisini yaptırmayacağım ama Muadde size böyle bir sayı verelim, yani, <gülüyor> 132. Sekizer sekizer bir senmiştir diyeceğiz. Birazcık daha 100 şu anla yakışmayacak. Ama böyle sayarken aradığın bir telefon numarası birisi, birisi gelse bir şey olsa o dikkat, o sırada verdi dikkat daha olsa işte o zaman o 132 ile verdiğin bilgiyle her şeyi de unutabilirsiniz dağılabilir. Çünkü bu tamamen de, hafızanın mekanizmasıyla alakalı ve mekanizma da bu böylemiş arkadaşlar. Hani bu büyük tamamların yıllara, beş yıllara itham edilmesine bahsettik ya İlk olarak duyu denliğini duygusal denliğini biliyor. Bütün bilgiler dış dünyadan anladığımız bütün bilgiler o bilgilerin hepsine ihtiyacımız yok aslında. Dikkat kesildiklerimiz dikkat işle bu da çok önemli bu. Bizim dikkat kesildiklerimiz işler bilmek dediğimiz kısa süreli denliğe geçiyor. Ve o kısa süreli denliğe Siz o bilgiyi kullanırsınız kullanırsınız, pratik edersiniz sürekli tekrar tekrar tekrar temrin yani sürekli temrin olursa arkasından kodluyorsunuz ve uzun süreli belli yazıyorsunuz. Bir okul arkadaşınızın ismi, öğrencinizin ismi bunlar yeterince iyi kodlandığı için sorduğun an çıkarıp getirebiliyorsunuz iş yapı geri alın denilen var? Yani belirli bir yerde duruyor o ve onları geri çağırabiliyorsunuz. Şimdi bu kısmı güzel. kısım güzel. Bunlardan herhangi birisinde aksin olursa diyelim dikkat kesin ya da o sırada dikkatli olduğunu düşünürüz ama aslında dikkat kesilmiyormuşsunuz. O, böyle görünürde, südo bir şekilde, şeref diyor gibi gözüküyor olabilir ama bu olmaz. Ondan sonra tekrar etmezseniz bu kısım olmaz, onlar olmadığı zaman bu şu kısım olmaz. Ama bu, genelde mutlulma mekanizmaları bunlardan bir tanesiyle gerçekleşiyor olabilir. Tabi, yani eğer beyinize bir darbe oluyorsanız vesaire orada mutlulma ameliyizminden farklı bir tamamen bahsediyoruz. Orası farklı ama normal mutlulma mekanizmaların tersiçinden olabilir. Aslında çok az vakti kaldığı için hızlıca bir sorayım. laman. Değişti Ne Bu da ne? 2009 Peki, eee Sağda. Şimdi koddan var laftan bahsediyorduk ya aslında bazıları yeni Türk lirası yazıyor. Onların işte daha önce yürürlüğe girenler 2009'da pardon 2005'e 2006'da sonra 2009'da daha geldiği Türk lirası olarak yeni Türk lirası olarak tekrar yeni paralar basılıyor. Bu bir dünyamızı olsun diyebilirsiniz. İşte bu mutlu olmadı. İki yedirince dikkatçisi dediğimiz şartla yani binlerce de tabi bir kumane görmüştü bunu. Ama işte o araya itirince iyi kaybedin önemli bir bilgi değil aslında. Sizin hayatınız için vazgeçilmez bilgi olmam için orada olamıyor. Bir de son internetin gücü önemli oluyor. Sizin sorduğunuz soru, soruyu soruş tarzınız karşıdaki bir grup birisini çağırıyor, bir klip seyretiyor. Birini gösteriyor. Birisini seyretiyor. Bir, seyretiyor, bir koruyabilir mesela. Orada dört yol ağzımda bir çarpışma sahnesi var. Ya da çarpışma değil işte. mi? Bir grup bakıyor ki arabalar, iki araba birbirine değin. O iki araba birbirini ezdikleri zaman, yani bu üç çeyreşitmiş versiyon ama birbirini ezdikleri zaman kaç hızla gidiyorlar? Siz bu videoyu seyretiniz arkasından siz aynı videoyu, aynı bak aynı, aynı, aynı video bu grupa diyorum ki, bu iki araba birbirlerini vurdukları zaman fakat bir kaç milyon metre öne gidiyorlar. Birer cevaplar birbirlerine olacak. Tamam. bunlar değişiyor değişiyoruzmuşlar. Bu iki grubun yaşları birbirleriyle aynı ortalamak. İşte zeka seviyesi, sosyolojik sisteme de vesaire sadece. Diğer iki faktör fark yok mu da? Tek fark gördükleri şey, aynı şeyi görüyorlar. Tek fark sorun. Yani benim sizi yönlendirdiğim taraf ya da araştırdığımız yönden de bir taraf. O belli bir, birbirlerini ezdiler. Ya da sinaş yolu görünce Bu birbirlerini ezdiler gibi tabir olduğunuz zaman sizin onların hızına dair aldığınız daha yüksek oluyor. Ama bunlar birbirlerine de kurdular, kurdular, en türlü çarpıştılar gibi bir şey bir kelime kullanılırsa o zaman algınız bu aralar birbirine tam olarak bu dokuzda işte onlara falan gidiyorlar gibi bir şey oluyor. Yani Sadece kelimeden bile, kelimenin soruluşundan bile bir sorunun Aldığınız, aldığınız cevaplar farklı olabiliyor. diyor. Tabi bir de şey var. Bir hafta sonra insanları tekrar çağırıyorlar. Hepiniz yani görmüştünüz, görmüştünüz, herkes tekrar çağrı Bir hafta sonra geliyorsunuz. Kaç kişiye son gruplara soruluyor. E, kırık can parçası var mı diye. Bu çok hızlı birbirini ezdi olduğunu düşünen grupla göre can parçası bulunuyor. Diğer gruplara göre can parçası falan yok. Orada aslında daha az. Ama normalde can parçası falan yok ama bir sahnede gördüklerimizde öyle bir şey yok. Yani kısacası böyle bir şey. Belli çok mühendiren bir mekanizması var. Güzel bir mekanizması var. Ceza aldığında ceza bir şekilde bütün bilisayar süreçleri mekanizmaları çok çok güzel işliyor. Yani şey Erkenimiz için eğer normal işlenen e, beynimiz varsa herhangi bir sorun yoksa çok güzel e, süper düşüyor. Şey Maşallah. Evet, okay. Ama bunlar o kadar da aslında onel bir kontrol edilebilir şeyler ki e, Algıyı da, dikkati de, denmeyi de çok kolay modifiye şey hedefliyorsunuz ve çok güzel şey buluyorsunuz. Nasıl işlediğini bildikten sonra birazcık. Ee, ve sahte anılarla olmayan şeyleri hatırlamakta, gerçek anılarla çok da kolay fark edilebiliyor. Çünkü beyin şeylerini bile, işte bu e FMR'ler ve vesairelerde e, benimle hangi bölgeye hapis oluyorduğu hafiflerinde bile gerçek anılarla sahte anılarla aynı bölgeleri hapis veriyor. Çünkü yaşanmış olduğu düşünmeler ya aynı böyle yaptırılıyor. Bunlar da çok enteresan o anında. E, bu şeyi de böyle kapatalım tekrar. Çok teşekkür ediyoruz.